Kazanın doğurduğuna inandığında öldüğüne neden inanmıyorsun? Parayı veren düdüğü çalar. Ciğer buysa kedi nerede? Beun sermiş. Yorgan gitti kavga bitti. Merhabalar arkadaşlar bu ve bunun gibi komik, eğlenceli, düşündürücü sözlerin sahibi ünlü Türk filozofu. Bugün kendisinin deyimiyle dünyanın merkezinde yani Akşehir'di. 1. 208 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı. Ortum köyünde dünyaya geldi. Burada temel eğitimini aldıktan sonra sihirli sahada medrese eğitimi görmüş ve babasının ölümü üzerine döndüğü memleketinde köy imamlığı görevini üstlenmiştir. Nasreddin Hoca bir süre sonra dönemin tasavvufi düşünce merkezlerinden Akşehir'e göç ederek, burada mülki görevler üstlenmiştir. Daha sonra yaşamını burada sürdürdü. Birinci, 284 de yine Akşehir'de ölmüş ve günümüzdeki türbesine gömülmüştür fıkralarımla, olaylara bulduğum çözümlerimle, hazır cevaplarımla hayalinizde oluşturduğunuz kişi benim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, fıkralarımda buluşmak üzere hoşça kalın.